Ölüm hakkında herkes bir şey söyler, kimi yok olmaktan, kimi yeniden canlanmak der, kimi şu der, cennet cehennem faslı vardır, şudur, budur. Şimdi burada, bu e, zaten büyük bir veridir bunu Bu yazı diyor ki bunun alınlığı yer. Kimi ölüm yok olmaktır der, dünyadan ayrılmayı, Yok olmak. Haşır neşir. Yani kıyamette kalkacağımız zaman haşrı neşir denir. Hayır ve şerre teröktüp eden, onunla alakadar eden akıbetler yoktur. Yani öldün mü bitiyorsun. Gitti. İnsanın ölümü de hayvanların ölümü, otların, otların kuru ması gibi diyor. Nasıl hayvanlar oh. tekrar diremeyecekse, ama on tane hayvan var ki tekrar direşecek. Benim e, diremeyecekse otlar kuru biten sonra tekrar çıkma bir otlara çıkıyor. Çıkmayacaksa insanlarda ölütmek sonra bir de çıkmayacaklar diyor. Diyor ki bu mühitlerin yani başta dönenler, veyahut da hiç Allah'ı tanımayan, bilmeyenler, Allah yok diyenler. Müreklerin ve Allah'a ahiyet gününe inanmayanların fikridir. Böyle bir şey, onların fikri. Diğer büyük kısmı fikri başka. Bu, ya, ya Muselik'te var, Bizde tam şekliyle var, daha eski dinlerde de vardı. İnsan kabinden haşir vaktine kadar ne azap ne nimet görmez diyor yani orada kabusun hiçbir şey yok diyor ki bu da cehmiye var. küçük bu topluk şimdi ve harcilerin sürüdür yani Sünni mezheplerin ve Şia mezhepler dışında kalan haneciler var. Ne ne ne atene suya karışanlar var. Ne buna bir de var başka. Yani İslam'ın, Evet, İslam'ın iki ana bölüme mezhep bakımından Sünni mezhepler, Ali Şia mezhepler. Bunun bir de içinde bir küçük bir grup daha var. Hariciler var. Ne etliye karşılar, ne sütliye karşılar, ne, ne, süt ne Sünni'deler, ne alevidirler. böyle ortada iyi, dostluğa iyi, güzel gibi şeyler. Kimi kimi de ruh parti, bu <gülüyor> saimidir ölmez. Ölümle yok olmaz. Sevabına kavuşan da, azaba uğrayan da, cesetler değil. Ruhlardır. Ceset adından belli. Yok olmuş bir şey artık, e, kaydı silinmiş. Cesetler asla edilmez. Bunlar şimdi bakın, bunlar fikirler. Kitabın fikri değil, fikirleri söyledik dikkat edin. Haş edilmez, insan tekrar kalkmaz, indirilmez inancını gösteriyor. Bunların üçü de haktan yüz siviren ayetlere, haberlere aykırı olan bozuk fikirlerdir. Bunda böyle bir cidil baliyası O ayetler, yani bunların üçü de e, inanacak şey de değildir. O ayetler ve haberler bize bildiriyor ki Ölümün manası ancak bir hal değiştirmesinden ibarettir. Bu da böyle, biliyorsunuz devir denen bir şey vardı, devir. Bakın bunu sakın ha, şu şey gibi telakki etmeyin. Ziyan son gibi telakki et. Ziyan karnı fikir. Ve bu, hiç çoktan işte teminden saydığımız su, suların ağız düzen düşmesinin nebatlar meydana geldi. Hayvanlar arkası hayvanlar meydana geldi, arkasında insanlar meydan, Hazreti Mevlan'a, ben anadır, ben otdum ot otdum. Ruh bakımına söylüyor, kendisini bizatihi söylemiyor, insanın yaratıştan gelişini söylüyor. Canlılığın, hayatın var edişini söylüyor, başta otlar. Otlardan temini okur, misali nelerden, eti koy bir kenara, bir hafta sonra kurtlanıyor nereden ne geldi kurtlayan? Ha e, otlarda hayvanlar, neyse hayvanların insanlar mı nereden geldi? Ama kim diyor ki ot, yani ağaçta da ot, yangın var ormana canım ağaç yanar gider yandan kaçamaz, yangın bir yerde sana. bağırda sesiniz bizi duyamıyor <gülüyor> duyamayız, bizim kulaklarımızın duyma e, kapasitesine hariç ne dedi? Ne benim e, Hayvan, nebattan, e, bitkiden daha üst derecede bir varlıktır. Niye? Karnı doyur, avlar, yangın yöne kaçar, bir şey kendine mahsul bir dakika bak. E, Yaratılistan hayvanın şeyi var mesela, yırtıcı, aslan yırtıcı, böyle bir gibi şeyler. Hayvan da, insanda akıl, şuur var. Bütün tabiatı hakim. Aslanın, aslan kudretini gelmiş, yenmiş, yılanın gelmiş. Tabii kuvvetlerde Tabi kuvvetler karşı gelmeye çalışıyor. Demek insan. E şimdiye kadar geldim safalar sonradan geldim safalar ilk safhala daha güzel. Bak şimdi cennet gibi dünyadayım. demedi ama güzellik devam ettiğinde daha arttığına göre, ondan sonra gideceğim yere niye kötü olsun ki diyor. Melek olacağım diyor. Melekten sonra başa geçeceğim diyor. Yani, Ruhun varlığından daha ünlümden bahsediyor. Onun için Hz. Mervana da e, onun felsefesi felsefe şey ölüm yoktur. Ölüm, biz ölümden hiç korkmuyoruz. Ölüm yok diyemiz biz. Ve diye Hz. ben hayvan yerim kitabına bindi, bin, bin, girin diyor. Ölüm yok. Ve bize mezarlıkta, mezarlık lafı da yoktur. Hamun şan vardır, susmuşlar. Kalkmamış olmuş, susmuş. Dediğim konuşacak. O ayetler ve e, haberler bize bildiriyor ki ölümün manası ancak bir hal değiştirmesine ibarettir. Bu cesetten aylıktan sonra da ya azap görmek, ya nimete kavuşmak üzere baki kalır. Bu ehli sünnet ve cemaatin sözü, bizim inancımız da böyledir. Ruhun cesetten ayrılması demek, cesedin ona itaatten çıkması, onun üzerindeki tasarrufundan bundan bitmesi demektir. Tabi, ceset ruh sayesinde hareket eder. Ruh gidince keser hareketsiz kalır, cesede hayatiyet veren ruhtur. Ama daha evvelde bildiğimi okuduğunuz gibi, ruh da bir hayvani ruh vardır, bir de insani ruh vardır. Burada hepsi birden gidiyor. Çünkü unsurlar ruhun aletleridir. Yani unsurlar biz organlarımız. Unsurlar ruhun aletleridir. O el aletiyle tutar. Bizim elimiz ruhun, ruh mesabesinde bir aletmiş gibi. El, el aletleri var da, maları keser, kazdan küret. Nasıl onu aletse bizim elimiz de ruhun tutma aletidir. El tut, hareketi ruh da el eder. Kulak işidir. Ruh onda da kullanır. Kulak vasıtası ruh Ruhluğunu isteyen haber olur. Niye? Kulak vasıtasıyla olur. Göz kanalından görür. Eşyanın hakikatin ise kalp ile bilir. Eşyanın hakikati sandalye, masa falan değil. Eşya kainatta bunu her şey. Bunu da kalbi vasıtasının doğrusu, aklı sayesinde bilir. Burada kalpten masal ruhtur. Teşrihi ve maddi kalp değil. Yani şu görünen kalp değil. Burada teşrihi teşri birçok şey çok teşrihi birçok manaları var bunun. Teşrihi. Aşma. Yayma. Etrafa dağıt, dağıtma. teşri Geçtiği ve maddi kalp değil. yani Bütün canlılık değil. Sade kalp değil. Ruh eşyayı bizzat yani aletsiz bilir. Her şeyde ruh vardır. İlek alet olması şart değildir. Onun gibi yine aletsiz olarak kendi kendine olan kendi kendine tasalanır sevinir. Sevinmek için, tasarlanmak için alet bas değildir. ruh bu. Yattığın yerde tasarlanmak için sevinirsin. Değil mi? Var mı? Ölümüzde göz, ayaklarımızdaki hareketi var mı? Hukukla zıplarsın başka. Ama o şey, sevinci meydana gelirken alete ihtiyacın var mı? Gelir. O ruhun kendi içindedir. Çünkü bunlar Uzunlarla ilgili şeyler değildir. Tamamen manevi iç iç kuvvetler olan şeydir. Ruhun bu kendi kendine olan basıpları onun cesetten ayrılmasından sonra da baki kalır. Demek ki ruhumuz cesetten çıktıktan sonra bu basıpları kendine kalar. Basıplar ondaki biz çeşitli harekete geçiyoruz. Basıplar onda kalıyor. Ruh baki olduğuna göre içindeki yokla sıfır da var Artık o zaman aleti vasıtası yoktur. Bir alet keset ölünce ona tekrar ruh dönünceye kadar gelmedi. sonra haşinlesi var ya. Kadar faaliyetini, faaliyeti, hareketi durur. Ruh da varlığını cesede yani kendini cesette hissettirir. Ruh duyguya, cesette girme. Senin hareketliyle ruhun varlığını görür. Yani geçer, ruh çıktıktan sonra ceset götürmezler. <gülüyor> e, o zaman ruh da yok. Ruh da var da gidiyor yani. Görülmüyor. Ruh. Ruhun varlığını ruh varlığı cesette ancak gösteriyor. hareket hareketlerle gösterir. Burada deneyen Müstanıfın yani Şehbiriyyetin Allah'ın bir devrivi adında bu işte işte bu o kitap devrimine Başlarında adına saygı özellikle şey biz dedik mürtedül der ki her cesedin iki ruhu vardır birinci ruh oyanıklık halindeki Aa. ruh. Şu andaki halimiz. O hakkın adetine göre, hakkın yaratışına göre cesette bulundukça insan uyanık olur. Çıkınca uyur. Rüyaları görün ruh budur. Ceset rüya gölü açıyor. Ceset. Görmüş haliniz. Ama Bazen e, bir şehre gidersin, ya, ya ben bu şehri görmüştüm dersiniz, görüyorum ben bu biliyorum dersiniz. Belki oraya gitmediniz hiç, hani şimdi falan görüyoruz ama e, görmedim, bilmedim biri, bir ikiye geçtiniz. Ya ben bunu görmüştüm. İşte o bu gece gidiyor, senden, ayrılıyor senden. Ama can duruyor gene yerinde. E bürose hayatini hayatı da davet ediyor. Hayvani ruh işlerde insani ruh gidiyor. Geziyor. aynı e, e, e, Semava değil o... vardı da ses çıkacak da ne? Ayansat. He? Tamam. Oradakileri çıkıp ganiyatik gezmeleri gibi ayan sabitler yani. Ruhda kâini gezmeler var bile biliyorsunuz. Şey yani. orada yani. İkincisi yaşanan ruh. O cenab Hakk'ın adetine göre cesetle bulunca ceset geri <gülüyor> alınca öyle olur. Hayvani ruh. Bu da hayvan bize canlımızı veren canlımızı yani, gücümüzü, kuvvetimizi veren ruh hayvani ruhdur. Nefsane ruhumuz. Bizi, bir de ruh. o da insani ruhu var. O da bizi insan yapan ruh. İkinci ruh, cesetleri ayrılınca insan ölür. Birinci ruh ayrıldığı zaman ölmüyor da, ikinci ruh, hayvan ruhu, bize asıl gücününün kuvvetini böyle nefsani ruh. Ayrılınca işte ölüm o. Cesetleri ölünce öl olur. Tekrar ona dönünce ise yeniden dirilir. Hayvanın ruhu geldiği zaman, ceset tekrar giriliyor. Yaşama ruhu ölmez. Ruhun, yani o ruh da ölmüyor. Cesete tekrar geçer. Ruhu kabirde cesetine geri döndürülmesi, yahut kabirden kalkım zamanı, kalkacağız zamana kadar döndürülmesi akla Uzak olmayan bahislerindendir. Bunlar mülakaşalı şeyler. Güneşler başka türlü. Allah kullarından her biri hakkında ne hüküm ettiğini bilir. Ehli sünnet her iki halde de dirilmeyi ispat ediyor. Her iki halde de dirilme var. Yalnız işte o hayvanı dokun bir e, tekrar dön, dönmeyeceği var. İki defa arasına gelince o umumi fena ölüm devresidir. Umumi fena, fena yok olmak. Fenaya ermek. demek fena filahdır. Allah'ta yok olmak. O ne yemiş ama buradaki o Allah'ta yok olmak, ben seni Fena, ölüm devresi, yok olmak, yani adını filan silindiği devir. Kabirde dirilmenin delilleri, ruhun hakikati babındaki notlarda da, bu notlarda El Elbala tercümesi ve Şehri eserimizdedir. <gülüyor> bu bu eserimi yazmış ama devlevinin aslındadır. <gülüyor> kitap devriminin onun adı var, şurada yazıyor. Yaza edildiği üzere bazı ayetlerle kabir adama hakkındaki sahih haberlerdir. Çünkü azap ve elem diriye olur. Cesette ruh yok. Ne hayvani ruh var, ne de insani ruh var. şu şey, benzin dök, Nihayet Müslümanlar e, hatta şey yaptılar falan. E, çünkü azap ve elim diriye olur. Öyle değil. Cesedin ölüm yüzünden muattal kalması, hareketsiz bir haber kalması, bir uzmu bir bir uzmu peş gelmesinden dolayı faaliyetin kesilen insanın haline benzer. Cesette nasıl hareket edemiyorsa bu da ne? Bir insanın peş geldiği zaman ya eli ayağı bir şeye peş çalışma hareket onu ona, ona benzer ediyorlar. O uzun sinirleri ruhun oraya nüfuzluğuna mani olmaktadır. Fakat ruh Diğer huzurlar üzerindeki hükmünü yine icra edin. Peş olmamış, peş olmamış ve huzurlar üzerinde ruh gene hareketine cevap ettiriyor. Peş, peşli huzurlara, işte, ruhta şey yapma, karışma, silkimle ona maal olur. Ona yalnız bir huzur isyan etmiştir. Ölün bütün huzurların ruhu etmesinden net ibaret bir hadisedir, her huzur ruhun aletidir, Onlara ruh kullanır. Ruhtan şunu kastediyoruz, o insanın mümkülerini, elemlerini, ferahlarını duyan bir manadır. Ruh maddi bir şey değildir, ihistir, bize göre. Ama ruh denilen bir şey de var, zaten kitap ona bahsediyor. Ruhunlar, ruhun huzurlar üzerindeki tasarrufu, yani hareketleri, hakimiyeti muattal kalmakla onun bilgileri, idrakları, ferahları, eylemleri gitmiş olmaz. Yani ruh bir cesede hayat et, vermeyebilir. Ama ruhun bu vasıfları kaybolmaz, o gene ruhda var. Fakat Ceset onun emrine uymuyor niye? Hiç. Yani hareketsiz. Onları kabul etmek hastası da ölmez. Yani orada o harekete, o bastığı kaybolmuyor ama cesete hareket vermiyor başka bir fez olmayan cesede girdiği zaman gene o cesete harekete geçirebiliyor. Zaten insan hakikatte bilderi, elemleri lezzetleri idrak eden, o mananın kendisidir. Ee, i̇nsan aklı, şuuru, o ince ilahi sayesinde tatları, lezzetleri, duyguları, iyiliği, kötülüğü hissediyor, biliyor. De, i̇nsan, insan budur. O ölmeyecektir. <gülüyor> O gibi insan ölmez. Demin ne de söylediğim insan ölmez. Bu dinimizin de şeyimi Hazreti Mevlana'na açık açık açık açık anlattı ve hepimizin inandığı siz buraya geldiğinizden beri aynı şeyler söyleniyor. Ruhun ölmeyeceği. Niye ölmez? Bu onun tek kendisidir. Onun için. Fazım elindik. İmam Süit'i servis usulünde şöyle diyor: Müslüm, gayrı Müslüman ve gayrı Müslüman Müslüman olmayanlar bütün milletler beden öldükten sonra da ruhun diri ve baki kaldığına inandılar. Ee, hakikattir. Allah'ın ta Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gönderdiği bütün peygamberlere dininde bunu tekin etmiştir. Yani bütün kitapların birinde farklı Zaman bakımından tabii ki Kur'an en son zamanlara gelen kitaplar ve bundan sonraki zamanlara hakimdir Kur'an. En son kitaplar kıyamete kadar da farklidir. Öbür kitaplar birine karıştırılır. Zaman ilerledikçe o kitaptaki bazı ama temel temel hükümler değil, temel ayetler değil. Zamanla göre olan, değişebilen bazı ayetler değiştirildi ona, yani değiştirildi ve Allah daha sonraki gelen kitaplarda onun ayetler bıraktı, yerine yeni ayetler koydu, zamana uygun ayetler koydu ama temel ayetler duruyor, bu bakidir, tamam. Nasıl yani? Namaz kıl, namaz kıldı, bütün peygamberle namaz kılar. Hazreti Adem ne kıldı namazı bugün namazdır, Hazreti Peygamberin kıldı namaz da bugün namazdır, bir, bir, bir söylediniz. Yok, ben tam idrak edemedim de o yüzden sormuştum. Yani. Buna yalnız filozoflar inanmıyorlar. Çünkü bu bir ima mescidir, akıl mescidi değildir. Filozoflar her şeyi akılla değerlendirirler. Hazreti Mevlana bakla büyük değer verir ama bir hatta kadar. Ondan sonra akılda gider. Yani meşreti, akıl bu, sıkleti çekmez Bu ağırlığı çekmez <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu e, milletler bedel öpten sonra ruhunda, ruhun diri ve baki olduğu ile Buna yalnız filozoflar inanamıyorlar. Bizim bu baktaki delilimiz, her can ölümü tadıcıdır, mealindeki ayettir. Tadan bir şey, tadılandıktan sonra, o tadı aldıktan sonra de bakir kalır. O, o tatlı insana bakir kalıyor. Daime kalıyor. Yeryüzünde bulunan herkes ve her mahluk anidir. Tam itiraz yok. Peygamberler dahil, anladın diye geçiyor. Ama getirdikleri hükümler devam. Mealindeki ayeti ki El-Rahman suresinin 26. ayeti o da burada var. Rahmet gelince bu hususta aklına en yakın olan onun Allah'ın dilediği, müstesna olmak üzere mealindeki kısmındaki dahil ve fenaden mahzun bulmasıdır. Ee, her şey fainidir. Orada Er-Rahman'a bakalım, 26-12'ye bakmamıştım. aslında bu hipolisik olduğu için kalmış. Yok abi. Ne gibi yani ki. E, Eraman suresine geçiyoruz. Ha, o kavri kerim, o büyük olan kavri anlaşma e, Zümer Suresi'nin 68. ayetindedir. E, Zümer Evet. Ben yani 68 68'in ayeti şu. Birincisi, hani 109. Sura öpürülmüş. Şimdi bu aslında öpürülmüş, öpürülmedi ama mutlaka öpürülülecek olduğu için olmuş gibi kabul ediyor. O Sura öplenecek soru yüklenmiş gibi kabul ediyor. O muhakkak olacak çünkü. Sura üfürülmüş. Artık Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere. Allah bazılarını o şeyden kurtarıyor. Cebrail, Mikail, Azrail, Azrail aleyhisselam bazılarına göre ha, hameli az yahut redban melekleri arzı arıza yardımcı olan melekler veyahut da rıdvan melekleri, cennet melekleri, hurüler, cennetin hazneleri olan malik, cehennem bekçiliği olan zebaniler bu kıyamından Allah'ın Allah Allah diledikleri onlar ölecekler. Daha sonra onlar da ölecekler. Müsaası olmak üzere göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi düşüp Ölmüştür. Sonra da Sura bir daha Üpülülmüştür. Üpülecektir. O anda görsün ki Ölüler dirili, ayakta Bakınıp duruyorlar. Demek ki sur iki defa Üpülecek. Bir defasında Sur üpüldüğü zaman bütün canlı Ölecek. Efendim, e, i̇kinci üpülüşte üp, üp, üp, Bütün ölüler Ayak kapacaklar. Bundan sadece e, dört büyük melek, ce, cehennem bekçileri, zebaniler, e, bazı vazifeli melekler hariç. Bunu ben çocukken Ankara'da bir şey vardı, çubuklu Ömer Hoca anlatmıştı, bunlar da bak, bu kolamda kalmış. Huri Ay görünen güzel şeyler. Hakkında da böyle demiştir. Yani Huri Ay da bu Allah'ın e, müstesna varlıklarından birileri. O melekler dahildedir. İbn-i Kavvim ve Kitap ı Ruhu'nda da şöyle diyor. Ruhun bedenle birlikte ölüp ölmediği meselesi ihtilaf edilmiştir. Bütün bu katil devlere rağmen de bir bir tarafta, ya yani Bir taraf bir